Bugün nasip olursa dersimize, sohbetimize sulh ile başlayacağız. Sulhun bir dünya detayı var. Zannettiğinizden çok daha geniş bir kitap bölümü var. Ama yine biz hep yaptığımız gibi ana bölümlerini, ana hatlarını alacağız. Şöyle bir ufkumuzda İslam'da ne var? Sulh adına ne söyleniliyor, neleri içerisinde aldığını bize hissettiriyor. İnşa i̇nşallah onlara bir atıfta bulunacağız. Sonra başka bölümlerle yolumuza devam edeceğiz. Sulh, şunu kaydediyorsunuz. Nizayı. Niza, nizayı. Bu nizayı anlatamadım memlete gitti. Aç parantez, anlaşmazlığı. Niza sözdü sözlü sataşmadan, kavgadan, anlaşmazlıktan başlar, kavgaya kadar gider. Hepsine birden husumet, hasımlaşmayı, mahkemeye, işin ucu mahkemeye kadar gider. Bütün bunları biz ne diyoruz? Niza iki tarafın birbiriyle anlaşmazlığı diyoruz. Bu aket sebebiyle olabilir, başka hak iddiaları sebebiyle olabilir, birçok alanda olabilir. Ne dedikçe olarak? Nizayı anlaşmazlığı Ortadan kaldıran anlaşma akdi ne denir? Hasımlığın zıddıdır. Mahkemeye gelen taraflara, birbirinde hak iddia eden taraflara ne denir? Hasım denir esasen. Yani iki taraflı iddia ve iddia edilen, kendi aleyhine dava açılan kişiye karşılıklı hasım ifadesi kullanılır. Günümüzde hasım deyince biz daha ziyade kan davası gibi veya karşı tarafta yer alan gibi konuşmaya başladık. Ama daha ziyade mahkeme hakim huzurunda farklı tarafları temsil edenler birbirlerine karşı nedirler? Esasen hasımdırlar. Sulh da bu hasımlığın zıddıdır. Yani doğal nizanın çözülmesidir. Onu dedik. Sulh yazıyorsunuz. Sulh. Birçok karışık meselenin haline yardımcıdır. Birçok karışık meselenin haline yardımcıdır. Rabbimiz Biliyorsunuz ayet-i kerimede ve sulhu hayır bulunuyor. Sur, tırnak içinde sulh hayırlıdır buyurur. Şimdi birkaç kelime söyleyeceğim. Şimdi bazen bakıyorsunuz mesele o kadar karışık ki o ondan şunu almış, şundan şunu istiyor, bu bundan bunu istiyor. Bu e, meseleyi çözecekmiş ama çözememiş belli. Bir noktaya kadar çözmüş, gerisinin vadini yerine getirmemiş ama yaptıkları var, yaptıkları için masrafları var. Kısaca hani çözülemeyecek öyle bir yumağa dönüşüyor ki oturacaksın, sabredeceksin, o ipler birbirine karışmış, tekrar çözeceksin, edeceksin o noktayı çözeceksin, onu ayıracaksın, onu yumağa saracaksın. Öbür taraftaki düğümü çözeceksin. Sonuna kadar her meseleyi çözecek bakıyorsun. Gül Aksa yuma çöpe attan taba gidip yumak satın alsan daha ucuza mal olur. Şimdi hal, hadise buna dönüştüğü anlar oluyor. Bir de yumaktaki bütün düğümleri kesmeden, koparmadan çözen kaynanasıyla iyi geçinir derler. Ne yani olarak demek ki o kadar sabırlı olduğunu gösteriyor herhalde. Nasıl ve bakıyorsunuz, hakikaten uğraşmak çok zaman alıyor. Onu halledeceksin, bunu halledeceksin, şunu çözeceksin, şunu da çizeceksin. Çeze, en iyisi diyorsun, bak şöyle bir çare bulalım. Şu senin olsun, şu şöyle olsun, bu bunu iki bir helalleşin diyorsun. Meseleyi kestirmeden halletiyorsun. Onlar da düşününce şu nasıl çözecek, bu Bu daha kolay e, hakikaten diye. Yani, Sülkun içerisinde daima taviz vardır. İki taraftan birisi de taviz vermiştir su. Öbür türlü ne olur? Hakların net olarak kesinleşmesine biz hak sahibine hakkının iadesi diyoruz. Ama surta yani bununla kim uğraşıp duracak? Ya şu tamam şöyle olsun, şu şöyle olsun, bu böyle olsun diyorsunuz. İki taraftan birisinin tavizi mutlaka sulhın içerisinde belli oranda vardır. Ee, bu ucu yüzden e, sur e, nizayı önleyicidir. Vakit kaybını önleyicidir. Surta da yani gönülleri alıcıdır. Sulh'te de bazen hayır vardır. Dolayısıyla Cenab-ı Allah da bu vurguyu yapıyor. Şimdi sulh üç kısımdır diyorsunuz. Üzerinde konuşacağız birkaç tanesinin. Bir, ikrarda bulunarak, ikrarda bulunarak yapılan sulh. İki, sükut ederek yapılan sul. Üç, inkar edildiği halde yapılan sul. Cumhura göre cumhura göre her üçü de caizdir. Burada cumhurdan kaset nedir? Bir Hanefiler. Hanefiler hep karşıda yer alırdı bu sefer değil. Hanefiler, Malikiler ve Hanbeliler. İmam Şafii rahmetullahi aleyh sadece ikrara dayalı olan sulhu caiz sayıyor. Şimdi bu ihtilafın detayına girmeden şöyle diyoruz. Bir insan sükut ederek sor yani tamam sulh yapalım. Ben bir şey demiyorum diyor. Tamam siz öyle diyorsanız öyle diyor. Ne diyorsan yani ne yapmak istiyor? Kurtulmak istiyor. Şimdi biz de zaman zaman aynı yolu, aynı üslubu devam eden şey yapıyoruz. Kullanıyoruz. Misal olarak söyleyeyim. Fabrikada ortaklar. Milletin kriz döneminde kaybettiği yıllarda bu fabrika kazanmış. Buna rağmen ortaklardan bir tanesi ayrılmak istiyor. Sebep olarak da benim aleyhimde öbür ortağım şöyle demiş diyor. Öbür ortağ Yanımıza geldiğinde, tarafları dinlediğimizde öbür ortak yemin ediyor ki yani Allah şahidimdir diyor, yemin ediyorum diyor, isterseniz o ağır yemini de yapayım diyor, ben böyle bir şey söylemedim diyor. O hala söylemiş diyor. Söylemiş olsa bile biz niye işte de, deminki dediğim, daha önceki derslerde dediğim bir türlü ortaklığı kabul edecek olgunluğa eremedik? Kısaca evirdik, çevirdik, neyse söylenilmediğini kabullenildi, etti, gitti, söylediysem özür dilerim diyor. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. Bütün buna rağmen iş devam etmiyor. Neyse biraz nasihat ettik, biraz şey yaptık. Bizim yanımızda yapamadılar. Bu ortaklık bir daha devam etti. Bir yıl sonra gene döküldüler. İzmit'ten İstanbul'a döküldüler. Dinledikten sonra dedim ki diğer arkadaşlara, Bakın dedim, bu arkadaş esasen sizinle yola devam etmek istemiyor. Bütün bunlar bahane. Bu arkadaş devam etmek istemiyor. Şimdi tamam hocam dediler, ayrılmak istiyorsa ben de kendisine onların huzurunda da sordum. Ayrılmak istediğini beyan etti. Ayrılmak istediğini beyan ettikten sonra, yani kendisine sorduğumda hakkının tayinini, hak da tayin edildi, çıkarttım. Hakkına çok hesap değildi, rakamı çıkarttım. İtirazın var mı? Yok dedi. Yok dedi ama boyun büküp bekliyor. Sonra diye arkadaşlarına dedim ki bu arkadaş evet hakkı bu. Aması var, nokta noktası var dedim. Bu hitap artık bana değil. Hakem olarak benim ne yapacağım bitti. Ondan sonra da bu sefer yani açıkçası ne istiyorsun direkt söyle dediler. O da doğru. Ben bu hakkıma itiraz etmiyorum dedi. Bu benim hakkım ama siz de devam edeceksiniz. Siz yola devam edeceksiniz. Siz kazanmaya devam edeceksiniz. Ben şu kadar istiyorum. Yani hakkından daha fazlasını istiyor. Şey olarak, ya arkadaşım madem derdin buydu, baştan söylesene dediler ve vermeyi hepsi kabul ettiler. Tamam, tamam dediler. Veriyoruz, kabul ediyoruz. Orada mesele bitti. Bu bir tavizdir netice itibariyle. Ama hakkından fazla aldı diye, bu insan soru yoluyla fazla aldı diye kazançlı çıktı mı bana göre çıkmadı. Ama bu geçimsizliğin, huysuzluğun ve benzeri, yani bazen de ayak uyduramamanın İç tedirginliğinin, şunun, bunun veyahut da bir insan şöyle de olabilir, bilmediğimiz bu para ona lazım da olabilir. Söyleyemediği bir şey olabilir. Şudur budur, yani kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama bazen bir noktadan makas atmak gerekiyor, kabullenmek gerekiyor, yoksa sistem doğru çalışmıyor bu sefer. İki taraf da zarar görmeye başlıyor. Veya bazen şöyle oluyor, hakkı budur ama çağırıyorsun, adam hakkına razı değil. Başka de benim görülmeyen haklarım var, görülmeyen çalışmam var. Ben kaç yıldır emek veriyorum, öbürleri siz emek veriyorsanız biz de veriyoruz diyor ve benzeri deniyor. Bu sefer işlerinden akıllı bulduğun, doğru bulduğun bir tanesini yanına çağırıyorsun. Diyorsun ki bak bunun hakkı bu, sizin hakkınız da bu, doğru olan budur. Ama bu bununla kanaat etmeyecek. İstediğini verin, için suzur Yarın sizin içinizin rahatsız olmasından veya huzursuz yola devam etmekten içiniz huzurlu ama dünya kaybı yaşayarak yola yetmek daha devamlıdır diye tavsiye tavsiyede bulunsun. Tutar veya tutmaz kimse icbar edemezsin. Ve neticede bir çözüme ulaştırıyorsun. Bu çözümde hakkın net tespiti yoktur. Bu çözümde dediğimiz gibi de taviz vardır. Bu çözümde bazen daha haklı gördüğün, daha uyumlu gördüğün, daha insancıl gördüğün, daha nasıl diyeyim, candan gördüğün, daha samimi gördüğün insana belli oranda haksızlık da var. Ama ileriye yönelerek bu yükü taşıyıp durmaktansa, burada bu yükü sırttan indirmek bazen daha iyi oluyor. Bunun gibi, yani hadiseler yaşıyoruz. İnsan bunun için, tamam inkar ediyorum ama, kabullenmiyorum ama, hak bu değil ama ben bunu vereceğim diyebilir mi? Evet diyebilir. Yani siz ne uygun görüyorsanız, ben razıyım deyip de sükut ederek hadiseyi geçirme ne kabul neret mümkün mü mümkün. Sulhun içerisinde bunlar hepsi var. Dolayısıyla bunun örnekleri var. Ee, hayatın içerisinde de dünya kadar örneği var. Hayatın dışında da örneği var. Geçmiş tarihte de örneği var. Zannediyorum burada paylaştık ama belki çok daha paylaşmaya da layık bir hadise. Ne, nedir? Sa'id İbn Zeyd'i paylaştık. Sa'id İbn Zeyd kimdi? Hazreti Ömer'in eniştesiydi. Fatıma'nın kız kardeşi Fatıma'nın kocasıydı. Said İbni Zeyd radıyallahu anh çok işten, çok candan, çok samimi bir insandır. Bildiğiniz gibi cennetle müjdelenen, ittifakla cennetle müjdelenenlerden olan on sabiden birisidir hayattayken. Böyle bir insandır, tereddütsüz iman etmiş bir insandır. Daha sonraki yıllarda valilik yapmış, valiliğinde de, de herkese kendisine hayran bırakmış bir insandır. Sonraki yıllarda Medine-i Münevvere'ye dönmüştür. Hadiseler karışık hale alınca zaten o karışıklı yıllardadır. Dolayısıyla Medine-i Münevvere'ye yerleşmiştir. Siyasi hayattan da geriye çekilmiştir. Kendi halinde bir hayat yaşıyor. Çok güzel bir bahçesi var. Bahçe komşusu olan da bir kadın var. Said ibn Zeyn'in bahçesinde kuyusu var. Sıcak bir yerde bahçede kuyu olmak büyük bir nimettir. Ayrıca. Ama iki bahçe arasında net belirgin ağaçlar, biri bitiyor ağaçlar, öbürü başlıyor. Arada duvar yok. Ama arada sınır taşları var. Sınır taşları da geçen zaman içerisinde toprağın kazılmasıyla, bellenmesiyle, yağmurlarla ve benzeri örtülmüş ve kaybolmuş. Yanda komşusu olan kadın, dul bir kadın, kadının da bunun kuyusunda ve kuyunun çevresinde yer alan ağaçlar suya yakın olduğu için daha da büyük güzel ağaçlar. Bunun ağaçlarında gözü var. Kadın nasıl bir plan yapıyorsa tam bugünkü propaganda sistemine benziyor. Yavaştan konuşmaya başlıyor. Esasen benim ağaçlarım şuraya kadardı. Ama ben yalnız dol bir kadınım. Said ise valilik yapmış bir insan. Herkesin tanıdığı bir insan. Benim ona karşı koyacak gücüm yok ki diye. Kısaca el altından işlemeye başlıyor. Bunu 3-5-10 yerde konuşa konuşa konuşa bu fikri yaygın hale getiriyor. Aslında kuyu da benim topraktaydı ama ben vazgeçmek zorunda kaldım. Niye? Ona karşı duracak gücüm yok. Bu neticede Medine varisine kadar dedikodu uzanıyor. Medine varisi Said ibn Zeyd'i yanına çağırıyor. Kendisine bu hadisenin aslı aslıları nedir? Böyle bir şey var mı diye sorulduğunda bütün kaynar sular Said ibn Eydin başından aşağı dökülüyor. Tamir edilemeyecek kadar ve tahmin edilemeyecek kadar büyük bir hadise yaşanıyor. Said ibn Eydin büyük bir hayal kırıklığına uğruyor. Dediği cümle şu: İnşallah bir başka vesileyle okuyacağım hadis-i şeriften de o hadis-i şerif de ondan gelir. Başka bir vesileyle ben onu aktardıydım ama gasp ne olarak. Neyse burada gözüme çarpmadı. İnşallah gelince çarpar. Şöyle. Ben Allah Resulü'nden yarın ''En küçük bir araziyi gasp eden insanın o arazinin yedi katı boynuna asıl olarak huzuru ilahiye geleceğine ve onu hesap edeceğine dair hadisi kendi kulaklarımla duydum.'' diyor. ''Bunu duyan bir insan olarak Allah Resulü'nden böyle bir şeyi nasıl yapmamı beklersiniz?'' diyor. Hadisini nakleden bir daha, bir daha toplu nakledilmiş oluyor böylece. ''Nasıl düşünürsünüz?'' diyor. ''Nasıl düşünebilirsiniz?'' Bu cümlelere öyle bir kırgınlık, öyle bir ses tonu, öyle bir tavır içerisinde söylüyor ki vali olduğu yerde duruyor. Said diyor, senden bunun ne aksini istiyoruz, ne aksini ispat et diyoruz, ne diril istiyoruz, bir şey istemiyoruz ve seni suçlamıyoruz diyor. Madem İslam'ın esasen istediği de, madem bu kadının böyle bir iddiası var, ispat ediyorsa o ispat etsin. Biz bütün sözlerimizi, duyduklarımızı gerisin geri alıyoruz diyorlar ama Said İbn Zeyd gerisin geri alamıyor. Bazı şeyler vardır. O kadar kıymetlidir ki ama kırılınca da o kadar kıymetini kaybeder ki onu bir daha geri döndürmek mümkün değildir. Said'in bütün dünyası, bütün hayal dünyası diyelim yıkılıyor. Kırılıyor, tamir edilmeyecek hale geliyor. Yine bazı sıkıntılar vardır. İlk yaşadığınız şok anında darbe çok ağır gelir. Sonra giderek hafifler. Ama bazıları da giderek ağırlaşır. hafiflemez. Her geçen dakika üstüne bindirme yapar. Said'inki de öyle oluyor. Düşündükçe kırgınlığı artıyor. İtam aklına geldikçe kırgınlığı artıyor. Ve valinin yanına gelerek arsayı kadına vermek istediğini söylüyor. Gelsin diyor. Nereye kadar istiyorsa alsın. Veriyor arsayı. Alsın diyor. İçindeki o kırgınlık gitmiyor. Daha sonra Said radıyallahu an Ya Rab diyor. Bunu bana dünya menfaati için söyledi diyor. Gözlerine dünyayı görmez et diyor. Ölümünü de okuyu et diyor. Çok ağır renkmiş. Kadın çok geçmeden kör oluyor. Şeyin içerisinde, bahçenin içerisinde, o da aldığı gasp ettiği bahçenin içerisinde de artık hizmetçisi onu dolaştırmaya başlıyor. Bir gece sıcaktan uyuyamıyor. Gözleri kör olduğu için de fazla dışarı çıkamadığı için hareketsiz olunca beden hareket azalınca uyku da ona göre azalır. Çünkü dinlenik beden uyumaya gündüz de uyuyor fazla ihtiyaç duymuyor. Geceleyin kalkıyor. Hizmetçiyi kaldırmak da istemiyor. Bahçeye dolaşmaya çıkıyor. Biraz serinliyim diye. Ağaçtan ağaca eline dokundurarak ilerliyor. Sonunda bir noktaya ayağa dokunuyor. Ayağa dokunduğu ağacın kökü zannediyor. Ağaç zannediyor. Ağaca yaslanmak isteyince meğer kuyuymuş, kuyunun içerisine faldır küldür düşüyor. Sonra da o kuyu oluyor. Ama ondan önce Said o devinkinin arkasından bir şey, Ya Rab ne olur diyor, beraetimi bildiren bir imkan bahşet diyor. Ne olur beri olduğum, böyle bir şeye tevessül etmeyeceğim, bu konuda haklı olduğum, düşündükçe ağırıma gidiyorum, bir şey ortaya çıksın diyor. Çok geçmeden yani belli bir zaman diliminden sonra Medine'de müthiş bir sel oluyor. Yağmur yağıyor, yağıyor. Sınır taşlarını yeniden ortaya çıkaracak kadar toprağı temizliyor. Taşlar görünce bakıyorlar ki sınır taşları öbür tarafta ağaçlarda, kuyuda, Said'in tarafta. Said'in beraati ortaya çıkıyor ama gönül kırıklığı artık tamir olmuyor. Yani şu olarak ve kadanın sonuda savunduğu, arzu ettiği, ele geçirmek için çırpındığı okuyu oluyor. Bu hem Said'in hayatını anlatan hemen hemen her kaynakta var, hem de naklettiği hadisin her şerhinde var. O hadisin şerhinde Said'in bu hatırası vardır. Hatta Arap aleminde bir de darbu mesel var. Birisine gözleri kör derken, hem hakikati görmüyor manasına hem de dünyayı görmüyor manasına. Kadının adı Erva. Erva ismi güzel bir isim yalnız kadının adı o diye. <gülüyor> şey olmasın Erva olarak güzel bir isim. Erva a'ma minel erva. Bir de şey var ikisinin kafirli oluşu sebebiyle de darbamesi oluyor. Erva'dan daha kör. Darbı mesele yayılıyor. Yani a'ma minel erva diye yaygın hale geliyor. Şimdi bunu anlatanlar şunu da anlatıyorlar. Bu hadise diyor tarihin içerisinde unutulmuş gitmiş. Millet ervayı bu kadın olarak artık tanımıyor. Dağ keçisine de erva deniyor. Dağ keçisileri biliyorsunuz Cenabı o da ayrı bir şey. Yani nasıl diyeyim adamın hadi maymun gibi bu şeyler dağ keçilerinin e, elleri yok. Ayakları kavuracak ayakları parmakları yok. Normalde diğer hayvanlar gibi keçiler gibi koyunlar gibi onlarki da tırnak toynak. Bu bunlarla taştan taşa nasıl atıyorlar? O dağların yamaçlarındaki şöyle 5 santimlik yere nasıl tutunabiliyorlar? Oradan sıçrayıp öbürüne, oradan öbürüne bir de insan hız alınca dengesi de o kadar kolay değildir. Ondan ona ondan atla atlayarak nasıl aşağı inip nasıl yukarı çıkıyorlar? Nasıl o daracık kayaların üzerinde bir de tokuşuyorlar, vuruşuyorlar, dövüşüyorlar? Nasıl onlar yaşanıyor hayret edersiniz. O erva denilen o hayvanların gözlerinin kör olduğunu zannediyormuş halk. O hayvanla göz kör ve yarasalar gibi gözü kör olduğu halde nasıl o kayalarda sıçrayıp oynayıp koşturuyorlar ona hayret ederlermiş. Ona anlatırken şeyin aslını hayvan kör değil hayvanın gözleri gayet iyi görüyor diyorlar. Meselenin aslı budur. Mesela erva denen ta o kadına dayanır diyerek hadiseyi yeniden o vesileyle de anlatıyorlar yani bu hadiseyi. Ama gerisin geri dönüyoruz yani vurgu yapıyoruz. Said İbni Zeyd radıyallahu anh ne yaparak inkar ederek vazgeçiyor. Yani sur yolunu tercih ediyor. Al onun olsun diyor. Madem o kadar gözü var al onun olsun diyor. Tabii buradaki gönül kırgınlığı ayrı bir şey. Yani böyle bir hak iddiasıyla zoraki başkasının malını almak nedir? O verse bile Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi avuçtaki bir kor gibidir. O koru tutmaya devam edersen hem içini hem dışını yakmaya devam eder. Sadece içini dışını yakmaz, yarın ahiretini de yakar. Doğru olan budur. Ama bir insan bu nevi ağız kavgalarına, bu nevi basitliklere, bu nevi mahkeme ayak oyunlarına girmek yerine böyle bir hakkam vazgeçebilir mi Said'in yaptığı gibi bu kimsenin kendi hakkındadır. Onun açısından sıkıntı yoktur ama sıkıntı karşı taraf açısından elbette ki vardır. Dolayısıyla tarihin içerisinde de nedir? Bunun örnekleri var. Hükmü diyorsunuz, kısımlarının hükmü davanın düşüşüdür. Dava düşer. Şimdi kaynaklarımızda bir bilgi vardır. Bununla ilgili bilgi verirken, يَجُّزُ السُّلْحَنْ وَلَا يَجُّزُوا illa عَلَى مَعْلُومٍ derler. Şöyle demek. Meçhul bir şeyden yani meçhul bir şeyden sulh caizdir. Ancak meçhul üzerine yapılan sulh caiz değildir. Ne demek şifre? <gülüyor> ne demek ya şey olarak? Ben aleyhime ne iddialar yöneltiliyor bilmiyorum. Tamam, benden ne istiyor da bilmiyorum. İstenir olma, ol mu? Ne istiyorsanız buyurun alın diyor. Tamam, meçhul. Ölçüleri tam ne istendi bilemiyorum. Hak ne kadar çıkacak bilemiyorum. Meçhul bir şey üzerine, meçhul bir şeye yönelik şey caizdir. Ama benden ne isteniyor onun bilinmesi lazım. Ne üzerine sulh yapıyorum? Yani adam diyor ki bana ne verirse razıyım. Sulh öyle olmaz. Beş bin lira. 10 bin lira veya şu arsa veya şu ağaç kısaca sulhun karşılığı ne talep edildiği belli olmalı <gülüyor> ama nelerden sulha, sulha gidildiği belli olmak zorunda değil anlaşıldı? yani benden benim bir sürü alacağım vardır diyor. Arkadaş ne istiyorsun diyor 5 bin al olur. Benim bir sürü alacağım vardır. Ne istiyorsan ne verirsen ver. Olmaz. Yani ne istediği net belli olacak. Beş bin mi istiyorsun? Beş bin. Üç bin mi istiyorsun? Üç bin. Şu kitabı mı istiyorsun? Şu kitabı Şu arsayı mı istiyorsun? Şu arsayı. Kısaca neyin üzerine, neyin bedeli olarak sur yapıldığı belli olacak. Meçhul üzerine sur olmaz. O yeni bir kavgaya götürür. Ben ondan şunu ümit ediyordum ama adam işte vere vere bunu verdi. Şimdi genellikle de meçhul olarak kullanan, kullananlar daha fazla beklendiği için meçhul kullanırlar. Onun için yani meçhulden surk caizdir ama meçhul üzerine yapılan surk caiz değildir. Ne, ne istendiği belli olacak. Neler yönlendirildiği belli olacak. Misal olarak söylüyorum. demek ki misalimizde Said ne Zeyd kendisinden hangi ağaçların Tam istendiğini bilmiyor. Kuyu var işin içerisinde. Ağaçlar da var. Ama sınırı bu kadın nereden çekmek istiyor, ne yapıyor belli değil. Nereyi istiyorsa alsın diyor. Nereyi istediğini, kaç ağız istediğini net olarak bilmiyor. Ama ben şuraya kadar istiyorum deyince kadın bu sefer ne oluyor? Belirlenmiş oluyor orası. Veya bunun bedeli, şunu istiyorum denseydi bu da belirlenmiştir. Dolayısıyla sul tamamlanmadan, istenilen şey netleşmeden tamamlanmış sayılmaz. Da, tamam. böyledir. Şimdi mal iddialarında sur olabileceği gibi, yani şöyle diyeyim sur birkaç şey, mal iddialarında sur olabileceği gibi, iş gücü iddialarında da olabilir. Ben iki gün çalıştım, ben üç gün çalıştım. Ben işte sen burada yoktun ama şunu, şunu şunları yaptım. Üç gündür buraya ben bakıyorum, ben ediyorum, ben gidiyorum diye. Yine aynı bunda da meçhullük olabilir. Gerçekten çalıştım mı? Gerçekten orada mıydı? Sabahtan akşam mı çalıştı? Neleri yaptı, neleri gitti? Baktım mı, bakmadım? Ne yaptı değil. Arkadaşım ne istiyorsun? Ya, her bir gün için 50 lira istiyorum. Alsana üç gün mü? Üç gün 150 lira. Ne yapıyorsun? Onu netleştiriyorsun. İş gücünün karşılığı da olabilir. Cinayet karşılığı sürt de olabilir. Yani. Cinayet karşılığı sürt de olabilir. Nasıl mı olabilir diye mi bakıyor? Şimdi cinayet kasten işlenmişse hakkı kısastır. Kısastan vazgeçme hakkı sülahelerin var mı? Bunun karşılığı biz sulh olmak için şunu istiyoruz. Günümüzde daha da kıymetlenir esasen. Trafik kazalarında, işlenilmiş cinayetlerde, kasten adam hatta kasten adam öldürmede. Adamlar planlayarak hatta pusu kurarak adam öldürmüşler. Sülhane bundan sulh olmak istiyor. Neden? Bir, kan davası devam etmesin diye. İki, esasen o önemli. Kendi adamlarının mikrop olduğunu da biliyorlar. Adamları mikrobun teki gidiyor ona sataşıyor. Buna sataşıyor sonunda ölüyor ve sülale rahat ediyor. Bir de devam etmediyse ne yapıyor? Bunun diyorlar diyetini alalım şunu alalım bu ödelim. Yani değil. şeyde de vardır yani Kureyş'in yaka sevkli bir adam vardır. Ficar savaşları ondan çıkmıştır. Ona çatıyor buna çatıyor şuna çatıyor. Durmadan cıngar çıkaran bir tip. Yani her her an bir kavga bir taraftan bir patlak sesi geliyor zaten. Şimdi böyle bir insan ölünce sülale bundan dolayı sulha da gidebilir. Öldüren insan diyelim ki yani e, gadabına gelmiştir, öfkesine gelmiştir veya ağır hakaret bir cümle kullanmıştır. Bu cümlenin neticesi elbette ki ölüm olmamalıdır ama ha, adam dayanamamıştır. Dayanılmayacak bir meseledir. Mesela namus meselesidir. Herhangi bir şeye dokun dokunmuştur. Adam yani bundan dolayı hadiseyi devam ettirmek de istemeyebilir. Dolayısıyla Cinayetten dolayı sür olabilir mi? Olabilir. Tamam. Aza kesmekten dolayı diyelim ki sur olabilir mi? Olabilir. Bunlar da cinayetler şey olarak. Yani cinayet demek ki adam öldürülmese demek değildir. Aza'lara karşı işlenmiş şeyler de nedir? Yine cinayetten sayılırlar. Ancak hat cezalarında sur caiz değildir. Bunu yazıyor. Hat cezalarında ise sur caiz değildir. Adam içki içmiş, sokaklarda Leyla Leyla geziyor. Tamam. Bunu ne devlet affedebilir, ne de şahstan aff hakkı vardır. Bu ispat edildiği an, sadece hakim bu durumda neye bakar? Bu insan acaba kast cebren mi içirildi? İkrahla silah altında mı içirildi? Bir ilaç aldı da ilaç mı buna sebep oldu? Birisi buna ilaç tavsiye de o ilaç bilmem neymiş bununla ya Yanlışlıkla mı ve bende Kısaca bu adamın bilerek, isteyerek mi içtiğini, yoksa ilaç mı içtiğini, haram yoldan mı sarhoş olduğunu ve isteyerek mi sarhoş olduğunu, helal yoldan mı isteyerek sarhoş olduğunu tespit düşer. Bu tespit edildikten sonra ne hakim sulha gidebilir bu adamla, ne de karşı taraf veya herhangi kimse sulha gitme hakkına sahiptir, ne de içki içeren sulh yapı teklifinde bulunsa, ben şunu edeyim sarhoşken şunu kırmışım. Bak üstelik şunu da yapayım. Şimdi modaya gidip falan İmam Hatip çat çatısını ben yaptırayım. Bilmem neyin baca bacasını ben yaptırayım. Şu vakfa şu kadar dernekte yardımda bulunayım. Bütün bunların hiçbirisi sökmez. Bu insan cezasını görecektir. Bu artık bir kamu suçudur. Kamu suçunda fertlerin de devletin de artık of yetkisi ve hayeti yoktur. İki, hırsızlık yapmış. Yani had cezalarını örnek veriyoruz şimdi. Yani had cezalarının hepsi bu onun içinde. Hırsızlık yapan bir insanı ev sahibi diyelim ki evinde yakaladı veya dükkanında yakaladı. Bu insan affedebilir. Otursabilir. Bak evladım gençsin litsin. Şu anda diyelim ki İslami hükümet. Hayal edin öyle bir dünyada yaşıyoruz. Dış dünyada İslami hükümet var. Allah'ın hükümleri uygulanıyor. Adalet yerli yerinde. insanlar güvende. Kimse kimsenin evine girmez, bahçesine girmez. Bir tanesi cahillik etmiş, girmiş. Sen ev sahibi de Müslüman bir insan. Bakıyor ki genç. Belki de yakında bir komşunun çocuğu şuydur buyudur. Oturtuyor yavrum. Bak diyor ben seni şu anda hakime versem elini kaybedeceksin. Bunu mu istiyorsun? Allah'tan kork. Bunu ben şu emeklerle kazandım. Sen de git sen de kazan. Gasp hiçbir malın kıymeti, alın teri mal kadar güzel olmaz. Hırsızlara veya arsızlara iyi dikkat edin. Rüşvetçilere de iyi dikkat edin. Hiçbirisinin parasının bereketi yoktur. Dünyayı soyarlar, gene aç gezerler. Öyledirler. Hiçbirisinde doğru, hayır yoktur, huzur da yoktur. Ve benzeri. Kısaca nasihat eder, yapma der. Alın terinin de içerisinde, az ye ama şöyle ye böyle ye. Böylece hem kendisine, hem komşusunu, hem onun anne babasını, hem o delikanlının kendisine bir iyilik etmiş de olabilir. Ama netice itibarıyla <gülüyor> bu ilk kez mi oldu? ikinci kez mi oluyor? Bu gençli bunu başka zamanda yapıyor mu? Bütün bunlara da dikkat etmeli Gerçekten faydasına inanıyorsa hükümete duyurmayabilir. Mahkemeye götürmeyebilir. Kendisi ıslahı için çalışabilir. Bu caiz. Ancak bu haberi devlet gücüne ulaştırdığı an mahkemeye intikal ettiren ne kendi geri adım atabilir ne de devlet geri aktarabilir. Allah Resulü ne diyor? Vallahi hırsızlık yapan Muhammed'in kızı Fatıma olsa elini keserim Çünkü bunu yapmadığınız zaman ne oluyor? Dünya kana bulur. Asıl o zaman bulunuyor. Şey bize hırsızlık zaman zaman konuşuyoruz. Hırsızlığa verilen ceza ağır bir ceza gibi geliyor. Ağır da bir ceza. Basit bir el değil. Bir azanın kaybı basit bir değil. Ama hırsızlık yaparken kaç kişi elini kaybediyor? Kaç kişi canını kaybediyor? Kaç kişiye can kaybettiriyorlar? gene yakında ne oldu? Bir gelinin bir kadının başına vurarak biraziklerini çalmışlardı. Kadın hastanedeydi. Gene bir gelinle ilgili bir şey vardı. Yani bu 10-15 günün içerisinde. Öyle mi? Her gün bunun bir örneğini bulsanız, yani istatistiklere baksanız, yani inanın bir ay içerisinde ya hırsızlıktan dolayı işlenen cinayetler, ağza kayıpları ve can kayıplarını 600 yıllık Osmanlı tarihinde bulamazsınız. Bir aylığını bulamazsınız. İnsana gerçek merhamet işte budur. İnsanların can güvenliğini de bulamıyorsunuz. Şimdi eskiden kaç insanın kapısında çelik kapı vardı? Eskiden çelik kapı olsaydı o kapısı çelikten diye herhalde basanı yayına bile çıkardı yani şey olarak. Şimdi çelik kapı olmayan nadir yani basanı yayınla onlara hala garibanın çelik kapısı yok diye denebilir yani belki. E, o söylenebilir. Eskiden yani. şimdi efendim yani arabalara geldik biz Türkiye'ye geldiğimizde arabaların hepsinden neredeyse ararım furyası vardı. Şimdi biraz kayboldu da yetmemiş arabalara bu kadar bir de direksiyon kilidi yani baston gibi mübarek bir de direksiyon kilidi vardı. Yetmiyordu. Bütün buna rağmen arkadaş araba almış bir kere teybi arabanın içerisinde o kadar da yok şimdi bereket versin. Bir kere arabanın içerisinde teybi unuttum diyor hem camım hem teybimden oldum diyor. Şimdi her gün teybi söküyorlardı eve götürüyorlardı sonra getirip takıyorlardı yola öyle, öyle devam ediyorlardı. Bunun tedirginliğinin yaşandığı bir devlet bile, bir millet bile çok şey kaybetmiş bir millet demektir. Şimdi bütün bunlar olmaması için cezanın tatbik edilmesi lazım. Tekir ediyorum bir hırsızlık suçunda sadece tespit gene nedir? Bu insan koruma altındaki bir malı mı çaldı? Haneye mi girdi? Dükkana mı girdi? Sokaktaki bir malı mı aldı? Bunların arasında fark vardır. Kısaca hırsızlığın türünü çeşidini hesap edebilir, ondan gerisine hakim dahi müdahale edemez, şahıslarda müdahale edemez. Hat cezalarında sul tekrar ediyorum olmaz. Bak ben hani eve girdim, 5000 bin lira çaldım ya, ben 10 bin lira vereyim beni serbest bırakın olmaz. Bu gitti artık. Bunun gibi, yine zinada aynı şekildedir. Bunların nedeni hat cezası vardır. Hat cezalarında sul caiz değildir. Gerisinde alacak. Buyur. Polisler yapılmış. Eskiden beri öyle. Şimdi öyle açığa çıkıyor. Polisler Anlaşmaya şu kadar Öyle devam edeceksin. Şimdi çok defa polis seni dinler. Evimden şu kadar para çalındı. Niçin dinler biliyor musunuz? O zaman öyle de. Şimdi herkesi itham etmeyeyim. Ben şey olarak dinler halen dinleyen de vardır. Eminim ee, Allah sağ olsun hepimizi. Isla, yani hırsızlar ondan yüz buluyorlar zaten. Polis seni dinliyor. Not alıyor, kayıt alıyor. Nasıl yapıldı? Bazı sorular soruyor. Niçin soruyor biliyor musunuz? Hırsızların kim olduğunu tespit için. Ona da neden soruyor? Tutmak için değil. Kendi payını almak için soruyor. Bunu kim yapmıştır? Ne kadar yürütmüştür? Hırsızlar, ondan sonra gidecek. O yürütülene göre pay alacak. Tespit ediliyor. Şimdi Antalya'da bahçeli bir evimiz vardı. Evde de birkaç keçileri çalmaya çaldılar. Birkaç keçi vardı. Keçi çalmaya çaldılar. Şimdi tanıdık dostumuz bir komiser vardı. Duymuş çıkmış gelmiş. Geldi falan. Hocam dedi böyle böyle böyle. Bir daha dedi bu eve korkmayın hırsız gelmeyecek dedi. Tık diye anladı. Kimlerin aldığını inanır diyecek. Anladı. anne. Onların vardı mahalleye gelin millet milleti toplamış o Onlara bir tehdit savurmuş. Bir daha bizim evin yanından bile hiçbirisi geçemeden hadini Şimdi kimin ne yaptığını olduğu gibi biliyorlar. Yine bir başka arkadaş için söyleyeyim. Sınırdan cilve gözünden girerek gelirken Adana yakınlarında bir yerde yakın da olsun diye istasyona yakın bir yerde işte yol yorgunluğu minibüsün içerisinde uyuyorlar. O gün Kimse farkında değil. Münebüsün içerisine mutlaka bir şey sık sıktılar. Yengenin kolundaki bütün altınlar alınıyor. Ki o uyumadım ben uya şöyle böyle kısaca altınlar gitmiş. En yakın karakola müracaat ediyorlar. Jandarmanın bulunduğu bir yer. Jandarma karakola. Jandarmada oradaki aslubay arkadaş onu söylüyor. Şey olarak yani aslubayı diyorum başçavuş işte. E şey. öyle, öyle aynı zamanda. Şimdi e, arkadaşın dediği cümle şu, şey, karakol komutanının. Biz bu hırsızlığı kimlerin yaptığını biliyoruz. Ama bunu geri alamayız. Niye geri? Mahalleye giriyoruz. İnanın anne baba çocuğunu pencereden atabiliyor, küçük çocuğunu öldürebiliyor. Ve bunlar öldürdü, jandarma öldürdü, üstümüze atabiliyor. Biz mahalleye girmeye korkuyoruz diyorlar. Şimdi bu tip mahalleler var. Bir çocuktan kurtulmak istiyorsa sene bahane ediyor. Çocuğunu pencereden atıyor. Sen öldürdün diye başına bela ediyor. Ondan sonra kurtulamıyorsun. Böyle bir mahalle bu mahalle girilmez bir mahalle. Şimdi daha de hadisenin detayları var. Ne diye? Mesela tekrar ediyoruz. Eğer iş dünyasına bir insanın siz haram helal duygusunu yerleştiremezseniz dıştan baskıyla hiçbirisi girmez ve olmaz. Böyledir. Sıkıntılıdır. Bu nevi şeylerde gerçekten neyi? Allah'ın hükmünü uygulayacaksınız. Bir içerisine de Allah korkusunu yerleştireceksiniz. Muhasebe duygusunu, şuurunu yerleştireceksiniz. O zaman ıslah olur. Asla tek taraflı olarak bunun tamiri mümkün değildir. Kulun yattığı kanunları bozma konusunda kul son derece başarılıdır. Hani bir zamanlar o kadar milimetrik bir para Yapıyorlar ki biliyorsunuz işte meşrubatlar, sigaralar, bilmem neleri para basıyorlar. Diyelim ki bir mark alıyorsunuz veya işte beş mark bilmem ne para koyup alıyorsunuz. Buna göre başka ona benzer paraları atıyorlar. Ondan sonra mantardan kesip para gibi aynı ebatlarda ayarlayıp atıyorlar. Gazoz kapaklarının altında mantar oluyor onu uygun hale getiriyor değerlerine atıyorlar ve benzeri ya alıyorlar. Millet bıkmış artık kutulardan çok milimetrik parayla hiç yani bir yani nasıl diyeyim milimetrenin yarıda birini onda birini bile kaçırmayacak şekilde sıfıra sıfır e, para girişi yapan yerler alıyor. Çok geçmeden bakıyorlar oradakılarda gidiyor. Yerine para yok. Eşya gidiyor para yok. Tuhaf bir şekilde de makinelerde ıslaklık var. İşin içinden çıkamıyorlar. Sonra ilan ediyorlar, şeyde veriyorlar, diyorlar yani bunu yani biz gelen insan olsa şu kadar işte sigara hediye vereceğiz, bilmem ne vereceğiz, şunu vereceğiz, sorgu mahkemeye vermeyeceğiz, bilmem ne. Sonra çıkıp geliyorlar. Ne yapıyorlarmış? Buz kalıbını paraya yakın, buz kalıbı hazırlıyorlar. Sonra paranın girdiği yere onu oturtuyorlar, elleriyle sile sile sile milimetrik hale getiriyorlar. Buz kalıbını sokuyorlar içeriye, arkasından yine alıyorlarmış alacaklarını. Kısaca kul bozmaya kalktı mı bozar. Bunun, ah, bunun nevi e, hoş satılan şey de hayırlı şey değil ama hayırlı şey satıldığını düşünün. Sahtekarlığın derecesi yok. Bulurlar. Şimdi arabanın tipini gördüm de ben markaların çok fazla bilmem. E, Almanya'da bir araba yeni bir stil. O iki kişi var ya içerisine oturan iki kişilik araba. Yani üçüncü, dördüncü koltuğu yok. Zaten kapı da iki tane. Şöyle arkadan kesik gibi kaliteli de bir araba araba. Ona bir şey yapmışlar. Hmm, anahtar stili yapıyorlar. Asla açılamayacağını tahmin ediyorlar. Acaba açılır mı diye de merak ediyorlar. Bu arabayı açabilecek insan arabayı alıp gidebilir diyorlar. 17 dakika mı ne sürmüş? On, on adam binmiş gitmiş arabaya. Evet. evet. Evet. Surttan sonra şimdi bir de Hacr yazıyorsunuz. Hacr. Hacr diye biz genellikle iki tane ses zaafi biz yan yana kolay okuyamayız. Ama H-A-C-R'den meydana gelen Hacr. Evet. Hacr lügatte men etmek virgül hapsetmek demektir. Günümüzde kısıtlılık, kısıtlılığı tırnayacaksan kısıtlılık olarak Adlandırılmak tadır. Hâjer hükmî meselelerdeki, hükmî meselelerdeki mani oluşa denir. Çok anlamadınız bunu anlatacağım. Bu yüzden hükmî meselelerde geçerlidir, hissi meselelerde geçerli değildir. Şimdi bu ne demektir? Acık karışık. Misal vereceğim anlayacaksınız. Kendisine kısıtlılık konulan, hacir konulan şahıslardan bir tanesi de delidir. Deli, kısıtlıdır. Kısaca başkasının vesayeti altında olmak zorundadır. yazdıracağım ben, misal vereceğim inşallah. Şimdi deli akit yaparsa akdini bozarsınız. Akdi gecersizdir. Birine bir şey vaat ederse ya delidir, ne yapsa yeridir diyoruz ya. Delidir olmaz dersiniz. Şudur budur. Söylediklerini, vaatlerini, vakıflarını, bilmem ne hepsini bozabilirsiniz. Tam hükmen bozabilirsiniz. Ama deli birisinin hayvanını öldürdü. Olan olmuş artık. Yani bunu bozamazsanız geçmezler. Ne olur? Tazmin edersiniz kutu kutu. Birisinin camını, penceresini kırmış. Birisinin arabasını parçalamış ve benzeri. Ne olur? Ona önleyemezsiniz. Yani fiili olan şeyler... Hissi demek nedir? Duyu organlarıyla algılanabilen şeyler demektir. Onların önüne geçmeniz mümkün değildir. Onlar hüküm ifade eder. Neden? Cam kırdıysa tazminat. Araba parçaladıysa tazminat ve benzeri. Onları önleyemezsiniz. Bu yüzden dolayı sözlü olan şeylerde hükmü olan şeylerde geçerlidir. Fiili olan, elle tutulan, gözle görülen meselelerde ise geçerli değildir. Bunun kısıtlığı getirmesi mümkün değildir. Ancak bir odanın içine hafız edersin. Kapıyı da çıkartmasın, Orada da kendine göre başka şey kendine bile zarar verebilir. O bile bir meseledir. Kısaca bu, bu demek. Evet. Şimdi tamamlayıcı olarak şey yapacaksınız. Diğer bir ifade ile sözde geçerli ilde geçersizdir. Söz hükmidir. Kabul veya red edilebilir. Dolayısıyla Hac Hacir altındaki insanların akitleri de kabul veya red makamına konulabilir. Fiiller ise böyle değildir. Olduktan sonra geri döndürülemez. Şimdi yazacağız ama yine dinleyelim. Hacr için üç temel sebep görülür. Birincisi nedir? Küçüklük. İkincisi delilik. Bir de günümüzde olmayan ne vardır? Kölelik vardır. Bu insanlar hacr altındadırlar. Belli bir şey olarak. Ama her üçününkü de birbirinden farklıdır. Dolayısıyla hükümleri birbirinden değişiktir. Aksi başka işte delilik dediğimizin içerisinde başka işte akıl yani gelip geçici delilik de vardır. Devamlı delilik de vardır. Bunaklık ve benzerleri de vardır. Şimdi şöyle diyorsunuz içinde konuşalım. Hacır, hacır, hacır da üç sebep vardır. İki nokta üst üste küçüklük, delilik ve kölelik. Mümeyyiz çocuk ile, Mümeyyiz çocuk ile kölenin tasarrufu. Veli'nin ve Efendinin izniyle geçerlidir. Eğer geçerli olmasaydı yani çocuğu bakkala gönderemediniz. Çocuk herhangi bir şey işte okuldan şunu al gel şunu şöyle yap git Kırtasiyeden kitabını defterini al ve benzeri diyemezdiniz. Yani babanın eline para vererek göndermesi bunun için bir izin sayılır. Aynı zamanda köleler de böyle efendilerin adına bir şey alıp gelemezlerdi. Ne, nedir? Yani çocukları için tekrar söylüyorum, Akla eren çocukların yaptığı ticari tasarruflar, akitler ve benzerleri nedir? Delisinin izniyle geçerlidirler. Evet. Delinin tasarrufu ise... Hiçbir durumda geçerli değildir. Şimdi başka bir boyuta dönüyoruz. Mesela delinin ve çocuğun delinin ve çocuğun talakı geçersiz. Köleninki geçerlidir. Bunların, bunların her üçünün de telef ettiği şeyler. tazmin edilirler. Yani bir camı çocuk da kırsa, deli de kırsa, köle de kırsa ve benzeri ne olur? Onu tazmin etmek zorundadırlar. Çocuk hanımını boşasa geçersizdir. Tamam. Anlaşıldı. Deli de öyle. Kendine istediği bir şey dolaptan vermediyse boşayabilir hiç. Çikolatayı Şimdi sadece çocuk gelin yoktu eskiden. Çocuk kıdamat da vardı. Evlenmesi geçerli mi? Geçerli. Derin, deri de evlenebilir. Ama boşayamaz. Boşaması geçersiz. <gülüyor> onun Adana velisi, vası ise ancak boşayabilir ve evlendirebilir. Hı. Millet boşuna mı türküler söylüyordu? Anne beni niye verdin çocuğa? Oynar oynar kum dolduruca diye. Demek ki var. Mı? evet bir de sefih var yani bunların içerisinde sefih var durumu bu açıdan değerlendirmeli sefih daha yani şöyle malını düzenli akla uygun harçamayan çarçur eden kimseye denir yani malındaki tasarrufları yaptığı akitler normal aklın düzgün kabul etmediği saçıp savuran akla denir. Menfaatine uygun <gülüyor> menfaatine uygun şeyleri almıyorlar. Rastgele eşya alıyorlar. Nereye? Yeter mi? Yetmez mi? Eve yeter mi? Yetmez mi? Bu şekilde hani ayın sonu gelir mi? Gelmez mi? Bütün bu hesaplar yok. Hani takılmıştım, daha evvel söylemiştim. Yani eğer işte iki taraf karı koca nişanlılık devresindeki gibi davransa boşanmalar %70-80 azalırmış. İflaslar da %70-80 çoğalırmış. Şimdi o devrede normal hareket edilmiyor. Yani daha sonra insan ne olacak? Elindeki boyunu bileceksin, ay sonuna getirdiğini hesap edeceksin. Bu para nereye, ne kadar yeter? Yaşayış hayatını ona göre ayırlayacaksın ve benzeri. Bir insan da malı ona göre hem üretecek, hem hayatın geri kalanı düşünecek, ona göre ta tasarrufta bulunacak, ona göre hareket edecek. Ona göre hareket etmezsen, rastgele eşya alırsan, rastgele eşya verirsen, canın istediği ona atar öbürünü alırsan, bu ve benzeri hadiselerin sebebi ne olur? İşte saçıp savuran insan konumuna düşersin. Bu tip insanlar vardır, dengeli davranmayan insanlar vardır. Bunlara genellikle sefih denilir. Yok, o biraz şeyden kaynaklanıyor. Ama sefahet kelimesini bu şekilde ince kullanırsan esasen akılsızlık demek. Yani zevk-i sefa içerisinde yaşamak manasına o zaman gel geliyor. O, o da bir nevi sefihlik demek. Onun daha fazla şeyi, dengesi yok. Yani daha önce yine söylemiştim. Adam diyor ki ben kumarda kaybettiğinin 50 milyon mu olduğunu söylüyordu. 50 milyon dolar kumarda kaybettiğini söylüyordu. Evet evet. 50 milyon dolar. Şimdi ona, ona göre tabii bu adam sefih. Yani ayrı da bana göre sadece o sefih değil. Ona 50 milyon dolar kazanç getirmek için para verenlerin hepsi de sefih. Adam 50 bin dolara hoş yani damdan düşmedi. Çukur'da bulmadı. Yani Ona bu parayı kazandıranlar var. Hepsi beraber Şimdi sefi. Ya sefi olan insan, malını rastgele çarçur eden insan, ona buna vuran insan hacr altına alınmalı mıdır diye bu tartışılmıştır. Şöyle yazıyorsun diye. Ebu Hanife'ye göre sefih bir insana sefih bir insana hacr konmaz. Çocukluktan itibaren velayet altında bulunan bir gün ergenliğe ulaştığı halde reşit olamayan, Reşit Reşid'in yanına olgun ve yerinde davranışlı deyin. Olgun ve yerinde davranışlı. Olamayan Harunun reşide neden reşitleniyor Davranışları yerli yerinde olgun yani harunur Harun, Harun e, oldukça bilgili bir hükümdardır, halifedir Onun için reşit rakabıyla anılmıştır hem ilim ehline tayin ve takdir eder hem davranışlarda da gerçekte öyledir daha şöylelara göre millet lakaplandırmıştır yani zoraki bir lakap değildir e, diğerlerineki mütevekkil Allah işte e, yani El-Mütevekkil e, Alallah dediği gibi neydi başka El-Mansur e, var e, işte ondan sonra işte başka başka her birinin bir rakabı varmış biliyorsunuz şimdi aklıma gelmedi. Bir sürü lakaplar var. Çok da var. Hakim bir emrillah e, e, gibi. Evet. Bunun gibi. Hatta Timur biliyorsunuz Nasreddin Hoca'ya bakmış hep. Bütün Abbasa harifelerin böyle unvanları var. Hoca demiş ya bana da bir at bulsak demiş. Neyi münasip görürsün? Ya'udü billah demiş o da. Şimdi onun gibi her birinin bir adı olabilir. Netice itibariyle ama e, halkın vermesi zoraki ad almaktan daha kıymetlidir. Hulefayı Raşidine de bunun için. Yani Hulefayı raşidin denir. Davranışları yerli yerinde olduğu için. Şimdi gerisin geri döndük. E, ne dedik? Bu insan e, e, ne olmuş? Ergenliğe girmiş ama henüz reşit davranışlara olgun davranışı değil. Olamamışsa. 25 yaşına kadar devam ediyorsunuz. 25 yaşına kadar malı kendisine teslim edilmez. Ebu Hanife'ye göre 25 yaşında yaşına gelince 25 yaşına gelince teslim edilir. Ebu Hanife Allah diyor ki adam malını saçıp savuruyorsa saçıp savursun diyor. Kıymetini bilmiyorsa bilmesin diyor. Ben 25 yaşına gelen bir insan diyor dede bile olabilir diyor ihtimal. 12 yaşında evlense Çocuğunu da 12 yaşında everse vesaire ondan sonra 25 yaşına gelince dede olma ihtimali bile var bir insanın diyor. Dede olabilecek bir yaşa gelmiş bir insana ben hacır koyamam diyor. Malını ne yapıyorsa yapsın diyor. Bana ne diyor. <gülüyor> ve efendim şimdi kişinin kendi malına tasarruf etme yetkisini değerli görüyor. Ve serbest bırakılmasını istiyor. Ama talebeleri, talebeleri öyle düşünmüyorlar. İmameyne göre ise Sefih olan bir insan, hep hacr altında olmalıdır. Tasarrufları velisinin izniyle geçerlidir. Daha önce ergenlikle ilgili konuşmuştuk. Yani ergenlik çağına iki türlü erilir demiştik. Birincisi biyolojik ergenlik. O da erkeklerde ihtilam, kadınlarda adet görme, hayız görmeyle başlar idi. Ama bu şekilde olmamış ise imameyine göre 15 yaşına girince kız erkek artık ergen olurlar. Ebu Hanife'ye göre ise ergenlik kızlarda 17 yaştır. Eğer biyolojik ergenlik gerçekleşmemişse 17'dir. Erkeklerde 18 yaşıdır. Bu şekilde tayin edilmiştir. Ama sefahat bundan yani ergen bir insan bu şekilde ergen olabilir. Ama aklı olgunlaşmamış ve oturaklaşmamış da olabilir. İşte ona biz sefih diyoruz. Tamam. Sefihle ilgili söyleyeceklerimizin özeti bu. Bir de gasp bölüm var ama bakıyorum saate gireyim mi girmeyeyim mi diye. Bence bunu da bitirelim de şu an şu yapalım. Evet. Şimdi bir de gasp diye başlık atın. <gülüyor> Hırsızlığa mı girmeyeceğiz. Bu ondan ayrı. Hmm. Gasp lügatte bir şeyi güç kullanarak Almanın adıdır. Zorla alınan şey mal olabileceği gibi başka şeyler de olabilir. Adamı zorla çalıştırırsın. Adamın herhangi bir hakkını çeker alırsın. Evet. Hüküm yetkisini gasp edersin. Islahta hak sahibi olmayan elin Hak sahibi eli, izalesine denir. Yani hiç hakkı olmayan el geliyor, azal hakkı olan geli oradan uzaklaştırıyor, yerine kendisi konuyor. Farklı bir tarif. Hanefi fıkında Hidayi diye bir eser var. Yani hidayede şöyle tarif edilir, diyorsunuz. maddi değeri olan ve hürmet gösterilmesi gereken bir malı hak sahibinin parante içerisinde Madikinin elinden çekip almak onun elini teâsirsiz hale getirmektir. Yani malını alıp satamıyor, kullanamıyor. O demek. Arapçası kolay da Türkçe'ye tercümesi zor. Arapçada akhru malin mutaqavvim min maddi değer olan demek. Muhteremin hürmet ifade eden bunu izah edeceğim. Bi gayri izni'nil malik mal sahibinin izni olmadan ala veçin yüzüyle hu elini artık onunla tasarruf edemez hale getirecek şekilde almasına denir. Muhterem veya ifade eden şu demek. Müslümanın malı da, canı da, ırzı da muhteremdir. Tamam. Başkasına haramdır, ona göre davranmalıdır. Malı değerlidir. Malına müdahale etme hakkın yoktur. Elinden alma hakkın yoktur. Kullandırtmama hakkın yoktur. Bu son derece önemlidir. İnsanın hukukuna tahallük eden bir meseledir. Peygamber Efendimiz veda besinden ne diyordu? Şu ay nasıl muhterem bir ay zaman dilimi ise, şu bulunduğumuz mekan nasıl hürmet duyulması gereken bir mekan ise mallarınız, canlarınız da ızdanız da o derece birbirinize muhteremdir, hürmet göstermesi gereken değerlidir diyor. Pekala, hürmet ifade etmeyen mal nedir? Harbinin düşmanının malı. Ne yapıyorsun? Galimet olarak alabiliyorsun. Çekip elinden alabiliyorsun. Bir yolu Dolayısıyla ne olacak? Müslümanın malı veya zimminin malı. Seninle aynı vatanda yaşayan ve senin koruma zorunda kaldığın mala ne deniyor? Muhterem mal denilir. Aynı zamanda düşman bile senden izin alarak senin toprağına girdi mesela ticaret yapıyorsa, onun malı da senin nazarında artık muhteremdir. Sınırlarını terk edinceye kadar değer taşır. Evet. Hükmü. günah kadan alması virgül gasp edilen şey duruyorsa sahibine Gasp'in gerçekleştiği mekanda iade edilmesidir. Gasp'in gerçekleştiği mekanda iade edilmesidir. Şimdi bu şunun için önemli. İstanbul'da gasp etmesin, Erzurum'dasın, gel al diyorsun. Tamam bu insanın Erzurum'a gidiş geliş masrafı ne olacak? Ve kaybettiği gün ve zaman dilimi ne olacak? Ne olacak? Nerede gasp ettiysen orada teslim edeceksin. Tamam. Şayet helak olmuşsa helak olmuşsa tazmin edilmesidir. Tüketmiş veya adamın iş gücünü gasp etmiş ne olacak? Onu tazmin edecek. Evet, gasp haramdır. Aynı zamanda haramdır biraz da şunun için söyledim. Biliyorsunuz, Hanefiler ayetle sabit olan şeylere haram derler. Tamam. Bunu ifade eden şey var ama şu ayet-i bunlardan bir tanesi. zaman okuyoruz. Ya eyyüellezine amanu la te'ekulû enverikum beynekum bil batıl. Ey iman edenler birbirinizin mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Gasp bu batıl yolların en önde gelenlerindendir. Bu nasıldı? Ne bileyim ben? İki tane var. Birbirine benzen, burun vurgulayan. ayet-i kerime. Bir tanesi Nisa suresinde zannediyorum. Valla sayfanın sağ tarafında ortanın biraz, biraz yukarısında. Üstten biraz aşağıda. Evet. Hırsızlık, e, koruma altına alınmış bir malın ne yapılması? Gizli alınmasıdır. Kas alırmasıdır. nedir? Senin elinden çantayı çekti aldı. Arabana el koydu. Geldi arsayı aldı. Evet. Bir zamanlar birisi vardı Boğaz'da. İyi diyetti biraz. Bazen de işe yarıyor. Boğaz'da bir yere el koymuş. Hakim çekiniyor. Adamdan çekiliyor. Adam mafyadan, ileri gelenlerinden, gabadayılardan. İstanbul'un meşhur gabadayılarından da. Adam tapuyu getirmiş. Şahit getiriyor. Şu getiriyor, bu getiriyor. Hakim tapuyu gösteriyor. O evladım diyor. Bak diyor adamın tapusu var. Şusu var, su var diyor. Sen ne diyorsun? Hakim ne diyor. Ben tapu mapu anlamam diyor. Burası bana dedemden kaldı diyor. Ya oğlum diyor adamın elinde tapusu var. Nasıl dedenden kalıyor? Fatih dedemden kaldı diyor. <gülüyor> Şimdi Evet. İşte kasmın, işe yarayan kasmın, öbür taraftaki bur, bunun gibi. Nisa 29, Nisa 29 evet. Yani sayfanın sağ tarafında, üstten biraz aşağıda değil mi? <gülüyor> İlk sayfalara yakın, uzun. Ben de yazayım da. gene sorarlar. Ne yapayım? <gülüyor> <mı? Ne> <gülüyor> benzeri yani başında ya yerde bin amenun olmadığı benzeri bir ayet daha var. Evet. Bununla ilgili hadis-i şerif de var. Deminki hadis-i şerif buradaydı gözüme takılmamış. Bunun ravilerine bir tanesi kimde? Sa'id bin Zeyd'dir. Kendi kulağımla duydu. Men akhaza şibran min el-ardı zulmen bir insan zulmen bir karış toprağa gaspetse, alsa, tavakallahu muhasebe aradin yedi kat arsayı da boynuna sararak Cenab-ı Allah onu huzura getirir diyor. Buhari'nin nakletmiş olduğu bu hadis-i şerifte. Yine bir başka hadis-i şerifte <gülüyor> yani bir el gasp ettiği şeyi onu verinceye kadar onun sorumluluğunu da taşır diyor. Bir el bir şey gasp onu sahibine iade edinceye kadar onun vebarini ve sorumluluğunu taşır diyor. Bu e, sünen erbaa Erba dediğimiz, yani Buharı ile Müslüm'ün dışındaki bütün kaynaklarda var demektir. Yani de, Kütüb-ü Sitten'in diye bütün kaynaklarında Tirmizi'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de de var demektir. Evet. Şimdi oraya şu son cümleyi de yazıyorsunuz. Mal misli ise Hâkim tazminatın misli malla yapılmasına para değerine çevrilebilen mal ise nakitle ödenmesine emreder. Bazı şeyler ödenmesi de zor yani ta, mümkün mertebe tazmin eder ama yılları çalındı yani şimdi gerisin geri dönerim Necip Fazıl merhum kaç yıl hapiste yattı? Ne diye yattı? Rejime dil uzattı diye yattı. Zalime zalim dediği için yattı. Bilmem şunu dediği için yattı. Serden geçti de onunla beraber bazı şeylerden yattı da, Serden geçtiği çok ciddi bir hapsın eşiğinden Ayasofya şiiriyle dönmüştür. Neden? Ayasofya seni bu hale koyan hangi deli dediği için, o deli kelimesi de bir yerlere gittiği için, yani çok ciddi şekilde, avukatının başarılı bir savunmasıyla ile ki Süleyman Arif Emre'ydi avukatı. Öyle ciddi bir cezadan kurtulmuştur. Şunu söyleyeyim. Hiçbir avukat davasını da almamıştır. Onun için yani onun şeye bakışı, derne Süleyman Arif Emre'ye başkaydı. Niye kimsenin sahip çıkmadı bir anda davaya hem sahip çıkıyor hem de çekip almayı baş başarıyor. Yoksa ciddi bir cezada ondan gelecekti. Serden geçtiğimiz zamanlar yazıları meşhurdu. Yazmasan olmuyor, yazsan başka türlü oluyor. Yazayı, ya, yazıyı yazar da altına da bir cümle eklerdi. Açın kapıları Serden geçti geliyor diye. <gülüyor> Şimdi başka çare yok. Ya bu insanların o ömürleri nereye gitti? Yani ondan sonra, ondan sonra zindandan şiznaha da onlar şey yapar. Gelir, eder gider, yazar giderler. Yılların çalırmış ne var? Yani kimse kendisine yani hapis cezası hakikadan garip bir ceza. Yani kötüye kullanışı ne yazık ki iyiye kullanışından çok daha fazla. Öyle diyelim. Hayırlısı. Bugünkü derste burada noktaladık. Hak gasp edilmişse bu tazmin edilebilir mi? Hak dediğimiz ne? Yani şu kullanım hakkımı Tazmini mümkünse yani şöyle diyeyim buna cevap. Tazmini mümkünse çalışma hayatına akşama kadar çalıştırmış, gasp etmiş veya bundan dolayı zarara uğralmış ve benzerse bu tazmini mümkünse evet tazmin edilir. Yani malını alıp satamıyor, edemiyor, gide, gidemiyor mu? Yani çoluğu çocuğuna bakamıyor yani, yani çocuğunu yönlendiremiyor mu? Tazmini mümkün olmayan haklar vardır. Babalık hakkı gibi. Şu bu yani mümkün değil. Ama öbür türlü, yani mesela diyelim ki adam var, arsası var, arsasını ev yapamıyor. Bir arsayı esasen sahibinin ev yapamaz, kullanamaz hale korsanız bu istimlaktır. Devlet açısından bunu istimlaktır. Devlet bunun parasını bir an evvel ödemek zorundadır. Bir kimse malında, tekrar ediyorum, tasarrufta bulunamıyorsa, ev yapamıyor, bahçe yapamıyor, şunu yapamıyor, bunu istediğini yapabilir. Bunlardan herhangi birini bile yapamıyorsa, o yer istimlak edilmiş demektir. İstimlak bedeli ödenmelidir. Ama böyle yapılmıyor maalesef. İşte birinci görünüm, ikinci görünüm ve benzeri gibi veya şuraya düşüyor eviniz yapamazsınız diye. Hem istimlak edilmiyor, adama parası ödenmiyor. Hem de yıllarca süründürüp gidiliyor. Bu her geçen gün işlenmiş bir zulüm kabul edilir. Evet. Evlilik için yaş sınırı var mıdır? Yoktur efendim. Akıl bali olmayan çocukların evliliği geçerli midir? Evet, geçerlidir. Doğru mudur ayrı şey. Yani bu yapılan doğru bir tasarruf mudur? Bu ayrı bir şeydir. Tavsiye ne yönde? Ayrı bir şeydir. Geçerliliği olan ayrı, ayrı ayrıdır. Geçerlidir. Günümüzde evlilik kalacağı haberleri de göz önüne alarak açıklar mısınız? Yani diyeceğim çok şey söylenir de özeti bu. Yani elbette ki şöyle tavsiyemiz sadece ergenliğe ulaşmışlıkla değil Tavsiyemiz nedir? Hele de erkek ise nedir? 3-5 kuruşun olsun, evin bakanları bir noktan olsun. Yoksa yani zayıf başlayan evlilik zayıf devam eder. Bir insan ailesinin gözünde kendi seviyesi hala babasına muhtaç, evini iddia idare edemeyen bir insan seviyesinde evlilik hayatına başlarsa zayıf başlayan şey zayıf değer kaybıyla devam eder. Bunları tavsiye etmeyin ama tavsiye başladır. Dolayısıyla evliliğin geçerli olup olmaması, bu nikahın sahih olup olmaması ayrı şeylerdir. Evet. İçerisinde içki reyonu da bulunan marketlerden yiyecek, içecek dışındaki ürünlerin satın almak caiz midir? Eğer bunları başka yerde bulabiliyorsanız, özellikle bir mal değilse buralardan almayınız. Ekonomi de mücadelenin bir şeklidir ve çok güçlüdür. Bunu iyi kullanırsanız da yacır alırsınız. Hı. Sulhun nedir? Bunu uygulamak a, a, azimet midir diyecek, ruhsat mıdır? Surtta muhayyalık var. Elbette ki bir insan sulh daima kişi cebren sulha zorlanmaz. Ben hakkımı istediyom dediği an, ona hakkı tespit edilmek zorundadır. Surt doyasıyla yani insanın tercih edileceği Cenab-ı Allah'ın da Surt'ta hayır vardır diye tavsiye ettiği hayır vardır demek tavsiye ediliyor demektir. Yoksa icbar edilemez bir insan. Bir de Surt'taki maddeler, razı olmayacağı maddeler de olabilir. Yani karşı taraf gel sur olalım dedi tamam olalım. Nasıl olalım? Sen şu aklından vazgeç, sen şu hakkından vazgeç zıkkımın kökü. Yani sen, sen kendinden bir şey yapmıyor zorla bir şeyler koparmaya çalışıyor. Bunun ne yazık ki çok örneğini görüyoruz elbette ki yani Surha razı olduktan sonra bile razı olmayabilirsin. Yani ben sulh yapayım dedin ama önüne koyan maddeler hiç de öyle maddeler değil. Evet. Çocukların evrendirmesi konusunda özellikle büyüklerin çocuğun malında tasarruf sahibi olabilme maklatasına bineyim bunu yaptıklarını albık ki Nisa Suresi 6. ayetle yetimler nikah çağına gelinceye kadar deneyin. O zaman onlarda bir olgunluk ergenlik görerseniz. Reşitlik sadece burada ergenlik de değil, reşitlik işte malında tasarruf iş enesdü minhum rüştâ diyor. Onlar reşitlik görebilirseniz, olgunluğu yakalarsanız o zaman mallarını onlara geri verin. Yani geciktirmeyin. Ee, büyüyecekler diye tez elden mallarını saçıp savur, savurmayın diyor. Ee, doğru olan bu. Yetimlere mallarını verin, e, temizli pise karıştırmayın buyururken bu durumda çocukların evlendirilmesine nasıl cevaz verilebilir? Şimdi bu durumun ayete muharif değil midir? Diyor. Ayetle bağlantısı yok. Ayette vurgulanan şu, yani yetim çocuk ergenliğe ulaştıysa, malında da tasarruf yapabiliyorsa artık malını elinizde tutmayın. O mal o çocuğundur eline bir an evvel teslim edin demek bu. Tamam? Malın daha bu çocuk daha büyümedi, daha olgun değil, tam ailesine ben, ben hala mal benim elimde doğsun, ben ona tasarruf edeyim demeyin diyor. Artık malı çocuğa verin. Teslim edin diyor. Şimdi bu yetimle ilgili bu bir tavsiyedir. Ama yani bir çocuk yani küçükten evlendirilemez mi? Ya yani bu nikah veya da geçerli değil mi? Yani geçerlidir. Öyle diyelim. Tekrar ediyorum. Geçerlilik ayrı şeydir. Cazilik ayrı şeydir. Şimdi bu bu nevi çocuklar evlendirilmişler. Bu yani nasıl diyeyim bu evlilikteki yuvadaki e, şeye mesela zina mı diyeceğiz ne diyeceğiz nasıl at, at kullanacağız bunu da öyle düşünmek lazım. Sadece tavsiye ayrı şeydir, Cevaziyet ayrı şeydir. İcap kavu, çocuğun e, mümeyyiz çocuğun icabları babanınkı birlikte geçerlidir. Velinininki ile birlikte geçerlidir. Yok çocuğu nikah verininkiyle geçerli. Çocuk kendini nikahlayamaz. Öyle bir şey demedik. Yok, yok. Mesela, Ergenlik bir çağındaki şey, için söylüyor onu. Bağlantı Niye bağlantılın diyorsun? Hayır hayır hayır hayır. Şöyle diyelim muayyirt. Ta, tamam. Bilgi otraklaşmamış. Şöyle diyelim. Ebu Hanife ne diyor? Ergenlik çağına girmiş bir kız çocuğu. Araba alabilir mi? Alabilir. Ev alabilir mi? Alabilir. Akitleri geçerlidir. Kendiyle ilgili yat da akitte geçerlidir diyor. Tamam. E. Çocuk demiyor. Tamam. Ergenlik çağına. ki ikinci bir şık. Tamam. Çocuğun evlilik aktide, ticaret aktide velisinin izni olmadan olmaz. Anlaşıldı? İkizi bir var. Tekrar ediyorum. Ebu Hanife'nin, bir dakika, Ebu Hanife'nin e, ticaretle ilgili şartı şudur. Bir çocuk, mümeğiz bir çocuk, velisinin izniyle akdi geçerlidir. Tekrar ediyorum evliliği de geçerli diyor, diyor. Ergenlik çağına girmiş bir kız çocuğunun kendi adına yaptığı akit de geçerlidir. Nedir? Evlilik akte de geçerlidir. Araba satın alması da geçerlidir diyor. Ama tavsiye ne yönde? Veli'nin izniyle olması yönünde Bu ayrı bir konu. Bu ikisi birbirinden ayrı şey. Niye, niye bunu birbirine karşı? ben anlamadım. Ne ilgi, orayla ilgisi neyi onu anlamadım. <gülüyor> kısaca, böyle. kısaca böyle. Pekala ben aksi bir soru sorayım. Diyelim ki ergenliğe 11 yaşındaki çocuklar evlenmiş. Ne yapacaksın? Dinam yapıyorlar diyeceksin. Hac cezasını uygulayacaksın. Verinin izniyle evlenmişler. Ne yapacaksın? Yok yani doğru. Evlendiren e, babasıysa baba ve ise yok. Başkasıysa var. Baba ve dede e, kamil şefkat sahibi sayılırlar. Muhayyirli hakkı yok. Tamam. Misli maldan kasıt nedir? Ben de özür diliyorum. Misli malı daha önce söyledim ama burada söylemedim. Misli mal şu demek ki bir buğday gibi, pirinç gibi. Yani evdeki yani diyelim ki 10 kilo buğday o buğday tüketilmiş ne olur? Buğday getirir, buğday verir onun yerine. Aynı kalitedeki buğdaydan verir. Misli mal bu demek. E, dolayısıyla emsal mallar veya standart mallar nedir? Telef ettiği şu marka, şu model arabadır. O sıfır çükürün o maldan alır gelir onu verir. Standart mallarla emsali bulunan mallar demektir yani malın. Ama e, diyelim ki bazı mallar vardır emsali bulunmaz. Misal olarak söylüyorum bir atınız vardır. Çok güzel bir attır. Onun emsali olmaz. Yani bir başka at onun yerini tutmaz. Yani sur olunabilir. Ben şu ata razıyım diye belki ama o Yani 10 kilo buğdayın yerine evden 10 kilo aynı kalitede buğdayı getir bu buna emsal kabul edilir. Ama 700 kiloluk bir atın yerine 700 kiloluk bir at getirip verse emsal kabul edilmez. Yani mallar birbirinden farklıdırlar. Evet. Hat cezasında belli bir yaş var mı? Tabii yani şöyle diyeyim, hat cezasını ne olacak? Çocuk olmayacak, kısıtlılık hali olmayacak. Yani kısıtlılık halinde olanlardan cezai ehliyetleri yoktur. Cezai ehliyet farklı bir şeydir. Mesela deli deliye hat cezası hırsızlık yaptı diye elini kesemezsiniz delinin. Anlaşıldı? Başka tedbirler almaya çalışıyorsunuz yani Onun için hem şey sadece yaz sınırı da yoktur, başka sınırlar da vardır. Bizim konfeksiyon atölyesi var. Dışarıya fason işi dikiyoruz. Çalışan firma büyük markaların e, imitasyonunu yani taklidini yapıyor. Biz onların dikimini yaparak çok sıkıntı var mı? E, sizden isteneni yapabilirsiniz. Yani şöyle diyelim. Yani konuşma gelince bunu tavsiye etmeyebilirsiniz. Siz e, yaptığınız işin karşılığını alınıyor. Ama yani bu tip şeyi e, yer gelince tavsiyeniz o yönde olmamalı. Fare, böcek zehiri gibi şeyleri almak meşru olmayan sayık akitlerden miydi? Oluyor, hayır, caiz. fayda Meşru bir şekilde faydalanıyorsa bir şeyi satın almak caiz. Evlerde gördüğünüz böcekleri, elektrik süpürgesini çekmemiz vebar kazandırır mı havada? Allah selamet versin. Bir komşum var. Geceleyin Mek Mekke'de yani ışık sönüyor Tamam biraz sonra aradan 3-4 dakika biz de dışarıda üstü konuşuyoruz. Biraz sonra ışık bir yanıyor arkasından bir süpürge sesi. Ondan sonra biraz sonra bir daha sönüyor. ışık bekliyor biraz sonra bir daha. İşte, neyse sohbet bitti eve girerken çaldım bunun kapısını. Gecenin de geç saatleri hayırdır dedim ne yapıyorsun ne, ne bu yani ben çocuk yapıyor zannettim büyük adamına benzemiyor. Meğer ışığı söndürüyormuş o hamam böcekleri sönünce ortaya çıkıyor Arkadan ışığı yakıyor süpürgeyle üstüne saldırıyormuş. Süpürgeye çektiriyor, bir adı arkasından o şey sinek ilacını süpürgeye emdiriyor, bu sefer içeride toptan ölüyorlarmış. Yani şey, bir, bir metot, <gülüyor> hani temele, temel ilaç satıyormuş, temel demişler bu ilaç nasıl kullanılacak, sinek ilacı sineye tutacaksın demiş, kanatlarını koparacaksın, sırtı yatıracaksın demiş, burnuna sıkacaksın. <gülüyor> ya demişler Elle yakaladıktan sonra biz onu yani e, basarız, öldürürüz, niye uğraşıyorsun? Ha, dediğin gibi de olur, benim dediğim gibi de olur. Şimdi onu, böcek öldürmek caiz. Ne kadar az acı verirse o kadar o kadarı daha doğru. Namazda secde ayetini okuduğumuzda secdeyi nasıl yapacağımızı açıklar mısınız? Ayrıca o sırada unutsak secdeyi namazdan sonra yapsak olmuyor. Hatırladığımız an namazdaki namazda olur. Namaz dışında olmaz. Oraya gelelim. Şöyle diyeyim, e, secde ayetini son ayet olarak okumuşsanız, arkasından rükuye ve secdeye giderseniz o secde de yerine gelmiş olur. Tamam Ayrıca secde yapmanıza gerek kalmaz. Ama aynı zamanda öğrenmek için de sonradan da devam edecekseniz ne yapmalısınız? Secde ayetini okuyduğunuzda, bazen onu tamamlayıcı ayet de olur, okuduğunuzda Allah-u Ekber deyip direkt secdeye gidersiniz. Tamam Üç defa seçde de Rabbiyel Rabbiel dedikten sonra Allah'u ekberler direkt ayağa kalkarsınız Tamam sonra devam eden ayetleri kaldığınız yerden okumaya devam edersiniz yani imam böyledir bazen, e, yani, imam mesela, geçiyor. Devam zaman, atlayarak geçiyor bu ya, okuyor, okuyor. ha geçe seçdi secde... E bu caiz değil doğru o değil de... Ayrıca, ayrıca bırakıp yapamazsınız. Ayrıca bırakıp imam yola devam ediyor de Sizi bırakıp yapamazsınız. Ama imamın böyle yapması caiz değil. Bir şeyi atlamıştır. E, doğru bir şey değildir. E, hatta arkasından ikaz edilmeli. E, i̇nsanlar da secde ayeti namazda yapmıyor. unutuyorlar. Şimdi bizim insanımız Medine'ye gitmiş. Medine'de hoca Allah'a ekber diyor secdeye gidiyor. Ayette. Neyse bunlar nasıl gittiler ben ne bilmiyorum. Herhalde baktılar bunlar rükü ederdi millet hep döküldü aşağıya. Bunlar da gitmiştir peşinden. Şimdi gelmiş otelde bana soruyor. Hocam diyor. Türkiye'de diyor sabah namazları iki rekat kılınır. Burada neden 3 rekatı çıktı diyor. <gülüyor> Şimdi adam yaşı adam yaşamaya yaşamıyor. onu 3. rekat zannetmiş. Yani garibanım. Şey <gülüyor> Türkiye'de böyle bir şey Cene söylenmedi. <gülüyor> O namazı iade edeceksiniz. İmama muhalefetten. <gülüyor> evet, evet, yani şey olarak ama yani bunların yaşanması için biz buna hem önceden yani ülkemizde çok olmuyor. Anlatmalıyız, yapmalıyız, yaşamalıyız ki insanımız yapsın. E, secde ayetleri de okunmuyor, okunmuyor. İhmal edilen ayetler yani bu da ayrıca bir mekruhtur. E, veyahut da yani yine anlatırsın ama yani son devresinde e, işte dediğim gibi son ayet olarak okursan arkasından rükû secdeye gidersen yine olmuş olur ama bu sefer gene öğrenme olmuş olmaz. Ara sıra bunu yapmakta fayda var. Evet. Maalesef. Sanki yapılmaz gibi de bir anlayış. Şimdi seferinin arkasında namaz kılmaya kılmaya insanımız seferi arkasında nasıl namaz tamamlarını bilmiyor. Bana e, İstanbul'dan Anadolu'ya gitmiş bir imam kardeşimiz telefon ediyor. Hocam diyor biliyorum diyor seferi olan diyor e, yok e, mukim olan seferi olana uyamaz da seferi olan mukim olana uyabilir mi? Onu soruyor. Dedim ya o birinci bölüm nereden çıktı? <gülüyor> Elbette o da ona uyar, o da ona uyar. Uyarsa şöyle tamamlar, o da hayret etti. Niye? Yapmaya yapmaya adam yapılmaz zannediyor. Niye? Biz hemen e, diyelim ki hocam namazı kıldır dediğinde ben seferiyim diyorsun. Ha diyorlar onlar öne geçiyor bu sefer. Yani e, birisi de demeli ki hocam seferi olsan da biz tamamlarız demeli. Yani onu demiyoruz. E, maalesef. Şimdi ben de takılıyorum yani. Yani ben e, seferiyim veya seferiz olunca diyorum ben seferiyim sizi yarı yolda bırakırım diyorum. Şimdi yarı yolda bırakmayı kabul ediyorlarsa tamam o zaman geçip kıldırıyorsun. Ara sıra da e, bir kere de toplu olarak seferi namaz kıldırdım bire bile oldukça kalabalık bir yerde kıldırdım. Niye nasıl da bilmiyorlar. Ara sıra zannediyorum uygulanmasında fayda var yoksa sıkıntı. Evet. Efendimiz seferi olarak kıldığı yani seferinin imamete geçmesinde hiçbir kerahat yoktur caizdir efendimiz kıldırmıştır talakı hasende kadın iddetini en son talakı verdikten sonra mı yoksa ilk e verince mi başlayacak ilk daha tala verince başlar evet bir de geçenlerdeki dersinizde kan durmuyorsa bant yapıştırıp abdest almak caizdir demiştiniz ama, ama vaktin çıkışına doğru beklememiz ve abdest alıp namaz kılacak kadar vakit e, bıraksa o zaman kanasa bile kılmanız gerekmiyor muydu? Bu yani özür haliyle diğer hal ayrı bir haldir. Yani özür halinde kanama devam etse bile vakit girince abdest alınır ve namaz kılınır. Ama bir insanın elinin kesildi, kan durmuyor, vakit de çıkıyor. Ee, bu durumda yani özür hali gibi kabul edilmez bu insanın e, hali. E, bu insan e, nedir yani bu vakya, bu durumda namaz kılamaz. Mesela elimize iğne batsa kanasa üzerine bant koyup abdest alınca o abdest e, durumu gene... E, ...ama kenarındaki deliye su girmiyor. Kenarındaki yani bantın kenarındaki deliye su girmiyor. Hay bu sargıyla ilgili bir mesela. Ee, geçenlerdeki dersinizde bu neredeki ders bilmiyorum. Burada böyle bir ders olmamda başka bir yerde dersten bahsediyor galiba. Şöyle diyeyim. Yaraya olan e, yaraya olan şey şu. Diyelim ki yarayı biz sardık. Sargının altında kalan bölüm var. Tamam. Sargının altında kalan bölüme su değse yani yaraya zarar vermeyecek. Ama o yaranın üstünün kapalı olması için bu sargının bu diliminin de bağlanması lazım. Anlaşıldı? Böyle bir sargının üzerine sadece yaranın üzerine değil, o yarıyı koruyabilecek bir sargının üzerine mes yapıdır. Anlaşıldı? Şunun gibi, ben ayağım kırıldı. Diyelim ki üzerine alçı ayağı yıkamanın hiçbir zararı yok. Kıraya zarar etmez. Ama ben o alçıyı çıkarırsam ayağıma zarar var. Anlaşıldı? benim derim yıkanmadan dolayı zarar görmeyecek bile olsa alçı çıkınca ayağın kırıklığına zarar verecek ise o alçı çıkarılmaz alçının üzerine yapılır. Bu farklı bir şeydir. Tamam, tamam. Bu nevi tereddüt yaşayan kardeşlerimiz olursa bu kardeşlerimiz giderler il haldeki bilgileri karıştırırlarsa, bakarlarsa yani bilgilerini daha netleştirir, oturaklaştırırlar. Bir erkek yaşlı bir kadının elini öpebilir mi? Doğru değildir. Kadının e, kadınlıktan kesildiği için yaşlı olduğu için öpebilir deniyor. Doğru değildir. Nişanlım dikkat eden bir insan olmasına rağmen anne birinin elini öptü. Yanlıştır. Nikahımda e, yok üstelik açıklar mısınız? Yani üstelik kaynakla istiyor. Kendi bolsun. Niye? Deyin. Do doğru değildir. Yani yaba o yani kayınvalide ön olmadan önce zaten yabancıdır. Bu doğru değildir. Yani şu da kayınvalide olduktan sonra da doğru olmadığını söylemiştik. İkindi namazıyla yatsının ilk dört sünnetini kılmamakta sünnettir diyenlere nasıl açıklama yapmamız gerekir? Şöyle açıklama yapar kısaca. Ya Allah Resulü az da olsa bu namazları kılmıştır ve teşvik etmiştir. Peygamber Efendimiz'in kıldığı bir namaz, teşvik ettiği bir namaz ömründe bir kere bile yapılmış olsa, o teşvik dayanarak bir insan bir ömrü yapağı boyu yaparsa o kadar ecir alır. Tamam? O kadar ecir alır. Yapamayan insana bir şey söylemez de kılamayan insana ama yapan insan takdir edilir ve teşvik alınır. Aks, aksine sünnet denmez. Denmez. Bu caiz değildir. Bir kere bile kılsa aksi sünnettir denmez. Tamam. Hocam fitneyi önlemek adına bir takım nesneler hmm. gasp ya da imha edilebilir mi? Gazete, dergi, benzeri. gibi. <gülüyor> Anla anladım. <gülüyor> Bu soru sorulmaz. Hani bazı şeyler soru anlatılmaz, yaşanır deniyor. Faizle kredi alınacak iş kurula, kurulan bir kurumda kazanılan para ve bu durumda rahatsız olan bir anne ve çocukların durumda sorumluluğu nedir? Vebel var mıdır? Tasvip et, etmiyorlarsa yani yani yapan insan bundan sorumludur. Ee, ka, mücadele edilmelidir yani anne de bu konuda mücadele etmelidir yani kadında. Kadın e, doğum muayenesinden sonra kusur gerekir mi diyor? Hayır gerekmez. Gün içerisinde öğle vakitlerinde gusül abdesti alması gereken bir bayanın akşam işten çıktıktan sonra abdest almasında sakınca var mı? Ee, aradan geçen namazlar kazaya evet arada aradan geçen namazlar kazaya kalmış olur. Ee, sebebi yani alıp alamaması sebebine göre vebal veya imkanına göre vebal kazanır veya kazanmaz. Tamam? Ama arada geçen namazların kaza edilmesi gerekir. Hocam Allah Resulü'nün her yaptığı sünnet midir? Mesela çakı taşıdı diye ya da gümüş yüzük taktı diye yani sünnetin vahiy ile uyuşması lazım değil mi? Sünnet vahiy ile hiçbir zaman Bu uyuşur. Tamamlayıcısıdır. Şöyle diyelim yani sünneti kısımlara ayırıyoruz. Biz usul dersindeyken bu kısımları ayırdık. Bunlardan bir tanesi peygamber efendimizin tabi halleridir. Peygamber Efendimiz'in uyuması gibi, uyanması gibi, oturuş şekli gibi, daha çok tercih ettiği oturuş şekli gibi, bazı yemeklerden hoşlanması gibi, daha çok hoşlanması gibi, Efendimiz'in hoşlanmadığı yemek yok genellikle, daha çok hoşlanması gibi, onları daha çok beğenmesi gibi ve benzeri. Bunlar insanları bağlayıcı değildir. Çakı taşımak yani silah, silah taşımak e, manasında Peygamber Efendimiz devrinde çakının varlığını biz bilmiyoruz çakı çünkü açılıp kapanan mekanik çalışmayan bir şey. Öyle bir şey çok fazla bilmiyoruz. Ama peygamber falan kılıç taşımıştır, hançer taşımıştır ve benzeri taşımıştır. E, bu yüzden insanın yanında silah olsun deniyor ama e, illa bu olması e, gerekir diye bir şey yok. Ben bir zamanlar çakı düşkünüydüm. Bir şey olarak e, üniversiteye her gittik üstelik bir de aranırdık biz. E, kapıda polisleri aranmadan hiç kimse e, üstümüz, başımız, çantamız aranır öyle girerdik. Buna rağmen taşırdık. Şimdi bunlar yani illa taşlanacak diye herkes çakı taşıyacak, herkes bıçak taşıyacak diye bir kaide yok. Yani böyle bir şeyin söylenmesi doğru değil. Peygamber Efendimizin yüzüğü ise biliyorsunuz mühürdür. Mühür olarak mı bunu taktı yoksa yüzük olarak mı taktı diye bir muhasebeden getirse mühür olarak takmış olma ihtimali daha yüksektir. Anlaşıldı. Ama buna rağmen biz ne diyoruz? Yani yüzük takmak caizdir diyoruz. Ama yüzük takmak sünnettir diyemiyoruz. Anlaşıldı? Çünkü Peygamber'in yüzük takmaya doğru teşvik ettiği hiç bilinmiyor. Akik yüzüklüğü ile ilgili bir şey var. Adet çok zayıftır. Evet. Onda Peygamber Efendimiz gümüş yüzük taktı diye Peygamber Efendimiz gümüş yüzük yani yüzük olarak taktığına dair de bir şeydi. Rivayet gene yok. Tamam Geçen gün mescitte bir e, ablayla konuştuk. Kafası mezheplerle ilgili baya bir karışmış. E, sanırım neden öyle neden böyle sünnet farz diyorlar. Kiminde de sünnet kiminde vacip diye sormaya başladı. Açıklama yapmaya ama tek bir doğru yok mu diyor ve öğrenmek istiyor. Ama öğrenme böyle yani pat diye neden mezhepler çıkıyor burada epey bir tartıştık yeri gelince söyledik bakış açısını değerlendirdik. ...yani böyle küt diye hocam... ...bana da telefon ediyor hocam diyorlar... ...sen caizdir veya değildir de... ...ya caizdir, değildir kelimesi yetmiyor. Bazı şeyler öyle kısa bir cevapla olmuyor... ...sen şöyle de yeter olmuyor. Bunun bir izahı gerek ki... ...aklı yatsın, zikre yatsın. Şimdi bu kardeşimiz de... E, ...durduğu yerden bu fikirleri üretebilir... ...ama e, belli bir e, şeyden ne yapması lazım... ...eğitim alması lazım... ...bilgi dağcından geçmesi lazım... ...bu e, farklılıklar neden ortaya çıkıyor... ...bunun bilinmesi lazım... Şu da var yani her doktor her hastalığı aynı şekilde mi tedavi ediyor? Her doktor tedavisinden yani nasıl diyeyim farklı bir şey söyleyemez mi değerlendiremez mi başka bakış açısı olamaz mı o doktorun? Bütün bunlar kıymetlidir. Ama şu tek cevapla cevap verecek bir hadise değil. Sahih Buhari Müslüm okuyormuş, oradan zaten kafası karışmış. E bu kitapları tercüme eder, halkın yerine verirseniz olacağı bu zaten. Bir sürü var da bir tanesi Ruku'da el kaldırmaya olayında kendisinde el kaldırmaya başlamış. Ama etraftan yadırganmış, Hanefi mezhebinde bu ablada sünnet diye okudum ve sünnet diye yapıyorum dedi. Bana daha bir sürü şey var konuştuktan ben tam açıklayamadım. Siz açıklar mısınız? Gerisi açıklamaya çalışır. <gülüyor> ne diyeyim? Evet. Devamı da yani aynı şeyle ilgili bir hadis. Hadise şu. Yani bakınız e, şu var. Diyelim ki aynı hadiseyi bana soruyorsunuz, ben değerlendiriyorum. Yani bir bakış açım var, bir tarzı açım var. Bazen ilk defa böyle bir açıdan bir hadiseye baktık diyen insanlar veya duyuyor diyen insanlar var. Farklı açılardan bakılabiliyor, değerlendirme yapılabiliyor ve bir neticeye varılabiliyor. Ee, onun gibi e, bu nevi bakış açıları eğer ilme dayanıyorsa, eğer altında ayet varsa, hadis-i şerif temelinde oluşturuyorsa e, ve bunların neticesinde bilgi birikiminden elde edilen hükümlerse, direkt ifade edilirse zaten sıkıntı olmaz ediliyorsa bütün bunlar değer taşırlar. Bunlara değer vermek gerekir. Bunu daha fazlasıyla Ebu Hanife, İmam Şafii ve, e, ve diğer alimlerimiz yapıyorlar. Onun için biz onların sözlerine değer veriyoruz. Aynı hadiseye bakış açısı farklı olamaz mı? Fark farklı olur. Daha önce bunu şöyle misal vermiştim. İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh ne diyor? La salatel limen <Sessizlik> lem yekra' bi fatihatel kitab diyor. Fatih'i okumayanın namazı yoktur. Neden? Dolayısıyla Fatiha'nın rükün olduğu kanaatindedir. Fatiha'ya e okunmayan bir namazın da caiz olmadığı kanaatindedir. Bu insana diyebilir misiniz ki sen neden bu kanaate vardın? Bu yanlış bir kanattır. Diyemezsiniz çünkü çok bir hadisin direkt manasına dayanıyor. Aynı hadise Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh'e sorulduğunda Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh bu hadis Fatiha'nın namazda okunmasının ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekiyor. Anlaşıldı. Fatiha'da Efendimiz'de Fatiha'sız namaz kılmıyor. Fatiha kıymetlidir. O halde Fatiha sünnet olamaz. Fatiha sünnetten daha üst derecededir. Bunu bir kenara koyuyor. Ama diyor şöyle bir hayette var. Kur'an. Kur'an'dan kolayınıza gelen yeri okuyun. Bu hadis bu ayetin de önüne geçemez. O zaman sünnetten yüksek farzdan aşağı arada bir derecede Fatiha ancak vacip olabilir diyor. Şimdi bu insan ne diyeceksiniz. Ben özetlemeye çalıştım. Ne diyeceksiniz? Bu bir bakış açısıdır, bir değerlendirme açısıdır. Sen haklısın diyeceksiniz. Böyle olunca da bir tanesi Fatiha farzdır diyor, bir tanesi Fatiha vaciptir diyor. Al sana mezhep farklılığı, iki görüş farklılığı. Bunları biriktirirseniz bu metodlara birisi şafi mezhebi oluyor, birisi Hanefi mezhebi oluyor. Bu böyledir. Yani bunun önüne yani o adisler bir hadistir ediyorsunuz, dokuyorsunuz, başka hadislerle yan yana getiriyorsunuz, dönüp bir daha bakıyorsunuz. Acaba burada başka olabilir mi diyorsunuz, incelik var mı diyorsunuz, dil inceliği var mı diyorsunuz. Yoğuruyorsunuz, netice öz alıyorsunuz, o özel ne yapıyorsunuz? Karar olarak nakşediyorsunuz ki Ebu Hanife bütün talebeliyle tartışa tartışa bir hükümleri vermiştir. Böyle oluyor. Şimdi mezhepler de bundan dolayı doğuyor. Şimdi sıkıntımız şu, hiç altyapı yok. Ama gidiyor kardeşimiz burada hadisleri okuyor. Hadiste var diyor. Resulullah yapmıştı. Yapın demiş diyor. Veyace şey yapmış diyor. Sünnet de var. Ben yaparım diyor. Pekala. Helen, ne olduğunu biliyor musun? Daha önce bir kardeşimiz okuyan bir kardeşimiz için bahsediyorum. Men sabaka ileme lem yesbik ileyhi muslimun fehuve lehtibas var. <gülüyor> Önceden herhangi bir Müslümanın ulaşmadığı bir bala ilk ulaşan Müslüman o malı elde eder diyor. Ne gibi? Avı ilk yakalayan gibi, balığı ilk yakalayan gibi, ormandaki çile ilk bulup yiyen gibi, kestane ilk varıp alan gibi. Onun olur diyor. Bu arkadaşlar bakmış millet su için buyruğa girmişler. Bu varmış direkt musta. İlk önce içmiş, ilk gelen benim demiş. Niye? Hadisi uyguluyor. Ya bir başkasını geri iterek, eza vererek, sırasını akılara, hakkını gasp ederek o hadisleri okumuyor. ne okumuş? İlk varan ele geçirse vardı adam bir şeyi almış, nasıl diyeyim, oradaki or alıyor, sen varıyorsun şak diye önünden çekip alıyorsun. Diğer insanlar sırasını beklerken bu benim diyorsun. İlk önce ben ulaştım. Hadise bu hadise benziyor. Diğer hadislerle beraber, diğer ayetlerle ise hükümde olan delillerle beraber yan yana getireceksin. Son hükmünü ona göre vereceksin. Noktalardaki Thank mm -hmm. you.